denir. Yok yani. Bu günah değil. Tam tersi. Değerli dostlar tam tersi birazdan göreceğiz. Bunun konumu insanı güzel bir yerlere getirebiliyor. Birazdan göreceğiz inşallah. Şimdi birinci hasedin bütün türleriyle birlikte hepsi haramdır. Ancak ancak dostlar ancak bir facir veya kafirin sahip olduğunu ve fitne çıkarıp Müslümanların arasını bozan, halka eziyet etmekte kullanan, kullanılan bir malın veya rutbenin onunla bu adamın elinden alınmasını temenni etmek bir zarar vermez. Yani bir kafir haset edin. Allah o nimeti ondan alsın. Bir bidatçıya haset edin Allah ondan o nimeti alsın. Allah ona vermesin o nimeti. Müslümanlara ve ümmete malıyla zarar eden kişilerden Allah bütün nimetleri alsın. Ha. Evet. Çünkü sen nimetin nimet olması hasebiyle yok olmasını istemedin burada. Ne yaptın? Fesada alet edildiği için yok olmasını istiyorsun. Ha. Eğer onun fesadından emin olsaydın onun nimeti seni ne yapmazdı? Üzmezdi. Öyleyse dostlar nimetin bir mezmum, zem tarafı var. Bir de memduh, övülen nimet var. Övülen nimet ise az önceki zikrettiğim gibi, ya Rabbi sen kardeşime mal, ilim verdin, işte mevki verdin. Bana da aynısını ver ya Rabbi demen. Bu ise övülen hasettir. Dostlar, haset kötü bir hastalıktır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Haset dostlar, Yahudilerin bir sıfatıdır. Haset, Yahudilerin bir sıfatıdır. Allahu u şöyle buyururlar. Malen, kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra sırf içindekileri kıskançlıktan hasetten dolayı bakın Allahu Teala ne diyor ve de katirun min ehli'l-kitab la yuraddunkum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi enfusihim ha nedir Allahu Azze ve Celle kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra min ba'di ma tebayyana lahumu'l-hak kitap ehlinden çoğu Gerçek kendilerine, hak kendilerine besbelli olduktan sonra sırf içlerindeki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre çevirmek isterler. Hasetinden. Hasetlerinden dolayı. Haset münafıkların da bir vasfıdır dostlar. Münafıklar Müslümanlara iyilik dokunmasını isterler mi? istemezler. İyilik dokunduğu zaman o iyiliğin zamanını ne yaparlar? Temenni ederler. Yani haset ederler. Müslümanlara kötülük dokunduğu zaman ise sevinirler ve rahatlarlar. Allahu Teala münafıkları şöyle vasfeder. Der ki size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunsa ona sevinirler. Ali İmran suresi 120. Değerli dostlar haset allah Teala'nın bir kısım kullarının diğer bir kısmından üstün kılan kaza ve kaderine ise küsmektir. Allah bir şeyi takdir etmiş. Nereye güzel takdir etmiş diyeceği yerde Allah ona bunu niye vermiş, bana niye vermemiş? lisanı haliyle ya Rabbi sana hata ettim, ben daha de layıktım demeye benzer bu. Dostlar, müminler böyle değildir. Bakın, Haşr suresi Kaşir suresinde Allahu Azze ve Celle ensarı nasıl met ediyor? Diyor ki: Onlara verilen şeylerden dolayı ki muhacirlere bir rütbe verilmiştir. Onlar ensardan önce gelirler. Faziletçe onlardan üstündürler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları kendi nefislerine tercih ederler diyor. Ensar böyle Allah onlardan razı olsun. Yani göğüsleri kardeşlerine verilenden dolayı darılmaz ve onlar ondan dolayı da ne yapmazlar? Üzülmezler. Mümin dostlar kardeşine gıpta eder. Övülen hasedi zikrettik. Kardeşine gıpta eder. Ya Rabbi sen kardeşime nimet verdin. Aynısını da bana ver. Eğer bunu derse dostlar büyük bir müjde var. Büyük bir müjde. Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyururlar. Şu ümmetimin misali dört kişinin der misaline benzer. Bir kişidir ki Allah ona mal ve ilim vermiştir. O da ilminin gereğiyle malından tasarruf eder. Doğru yollara Allah'ın razı olduğu yerlere infak eder. İki bir kişi ki Allah ona ilim vermiş ama mal vermemiştir. O da şöyle der Rab, eğer filan adamın malı kadar benim malım olsaydı ben onun yaptığı kadar malımdan tasarruf eder. Senin yolunda harcardım. Allah Resulü der ki bunların ikisi ecirde birdir. Allah Allah. Bakın. gıpta ediyorsun kardeşini. O kardeşin belki o, in o infa edebilmek için bir sürü çalıştı, bir sürü çabaladı. Sen kalbindeki o hasletten dolayı ecirde birsin. Kardeşim belki yoruldu, ilim edindi, uyumadı. Sen kardeşini gıbbetmekle onun nail olduğu Ecir'e nail olursun. Allah Resulü doğru söylemiştir. وَمَا <gülüyor> O kendi nefsinden, hevasından konuşmaz. Vahiy ile konuşur. O ancak kendisine vahiy olanı tebliğ eder dostlar. Onlar diyor Ecir'de birbirlerine denktir. Aynıdır denk. Ve diğer e, kısımlarını Allah izin verirse kendiniz Tirmiz'de, hadiste okuyabilirsiniz. Hasedin sebepleri vardır. Niye bir insan haset eder? Niye bir insan Allahu Teala'nın kaza ve kaderine boyun, enme, boyun eğmez? Allah'ın, Allahu Azze ve Celle'nin taksimatına razı olmaz. Bunun sebepleri var dostlar. Bu sebepleri bir görelim. Birinci sebep düşmanlık ve buz dostlar. Birinci sebep düşmanlık ve buğuz. Değerli dostlar biri kişiye muhalefet eder. Ve o muhalefeti bunu üzer. Muhalefeti bunu kızdırır ise bu hasede yol açar. Bana muafık düşmüyor. Bana muhalefet ediyor. Bu ne yapar? Kendini mazlum yerine koyar ve savunmaya geçer. Bakarsanız ne yapar? Haset eder, daha akabinde dedikodu eder vesaire vesaire. Bu kişi intikam alasıya kadar rahat edemez. Muhakkak intikam alacaktır. Eğer gücü yetse belki onun ortadan ortadan kaldıracaktır. Ama Müslüman ya bunu yapamaz. Ne yapar? Kalbindeki buğuzdan, nefretten dolayı dostlar haset eder. Haset eder. Ne yapar dostlar? Kendisini rahatlatmak için bol bol dedikodusunu eder. Bol bol onu yerer. Karşındaki insanın da ikna olduğunu gördüğü zaman rahatlar. Bak o da benim gibi düşündü. Onun ne kadar kötü bir insan olduğunu anladı der ve rahatlar. Suç ortağı bulur. Allah razı olsun suç ortağı bulur. Evet. Değerli dostlar. Buz ve nefret dostlar. Buz ve nefret dostlar hasedi gerekli kılar. Ben hızlı geçiyorum çünkü konumuz uzun. Bu uz bir konuda çakışmışsındır dostunla. Seni kırmıştır veya sana muhalefet etmiştir. Bu seni hasede sevk eder. Bu birinci sebep. Dostlar ikinci sebep ise ta'zuz der ilim ehli. Ta Nedir ta'zuz? Ta'zuz demek başkasının kendisinden maddeten veya manen Yüksek olmasına tahammül etmemek ve bunu dayanılmaz görmektir. Mesela senin bir taleben vardır yahut da senin bir akranın vardır. Şimdi bu ilinde yükselirse bana bir çalım atar, benim görüşüme muhalefet eder, insanlar indinde bir terbiyesizlik yapar ben bunu kaldıramam deyip ona verilen nimeti haset eder. Aman şimdi bu yükselirse, ilmen daha fazla olursa benden, mal olarak benden daha fazla olursa, bu akranız. Ben bunu tahammül edemem. O yüzden, Ya Rabbi buna ilim verme. Lisan-ı haliyle. Ya Rabbi buna mal verme. Öyle bir şey gördüğü zaman, kardeşi bir hadisi senediyle okuduğu zaman rahatsız olur. Nasıl okudu bunu ya? Kardeşinin ticareti güzel gittiği zaman rahatsız olur. Niye? Der ki ya bu bana böbürlenir belki. Ben buna dayanamam. Daazız. Evet. Evet dostlar bunda kibir veya öfke mefke yoktur. Bu sadece birisinin kalkıp kendi akranının kendisine biraz efendim e, kelme çakacağından korkar. Bunun için de ona nimetin gelmesini arzulamaz. Nimet geldiği zaman da onun zevalini arzular. Hasede sebep ta Üçüncüsü ise dostlar hasedin üçüncü sebebi ise kibirdir. Kibir. Kibir hastalığıdır dostlar. Kendi adamını küçümser. Talebesidir, elinde yetişmiştir o da kendi çırağıdır. Onu küçümser, hizmetlerinde koşmasını ister. Sadece benim hizmetimde koşacaksın. Onun önünde el pençe durmasını temenni eder. Eğer bu adam şimdi biraz ilim edinirse veya bu adam biraz mala konarsa... Artık benim etmam olmaktan çıkar korkusuyla onu haset eder. Onun başına bir güzel nimet gelmesini istemez. 3 tane saydık. Birincisi neydi dostlar? Hasedin birinci sebebi? Boğuz, boğuz ve nefret. İkincisi? Ta Azuz. Taazzuz. Üçüncüsü? Kibir. Kibir. Evet dostlar. Dördüncüsü ise taaccüp. Elinde yetiştirmiştir. Bir bakar. Allah Azze ve Celle bir ilim vermiş veya buna kendi çırağıdır. Kendisi tornavideyi tutmayı tabiri caizse öğretmiştir. Adam usta olmuştur. Mühendis olmuştur. Hayret eder, taaccup eder. Ya o der ne oldu ya? Bu beni geçti. Millet ona hürmet ediyor, ona saygı gösteriyor. Değerli dostlar. Eee. Şafirlerin taaccubu da nebirleri, rasullere karşı böyleydi. Ne diyorlardı? Allah bir beş oranı rasul olarak gönderdi. Taaccub. <gülüyor> evet. <gülüyor> beşinci dostlarım, beşinci hasede sevk eden e, sebep ise maksatların elden kaçmasından korkmak. Adamın bir maksatı vardır. Bir mal edinmektir veya bir rütbedir. Ve bunun içinde vesile olarak insanların kalplerinde taht kurması gerekir. İnsanların kalplerinde taht kurması gerekir. Şimdi biri bu maksadında ona ortak olduğu zaman zorlanır. Nasıl mesela e, bir kadının kuması varsa kocasını kıskandığı gibi veya bir hocanın talebelerinin Birbirlerini kıskandıkları gibi, haset ettikleri gibi. Niye? Hocamın daha ben fazla gözüne geleyim, ben daha fazla geleyim, birbirlerini haset ederler. Evet. Şimdi dostlar, bunların hedefi nedir, bunların bir maksatları vardır. Ya maldır ya bir mertebedir, rütbedir. Şeyh desinler, alim desinler, tacir desinler, işte budur desinler. Ve bunun içinde ne gerekir vesile olarak? insanların kalplerinde taht kurma gerekir. Biri bunda ortak olmaya aday olduğu zaman o kişiyi haset eder. Ama kendi medresesindeki talebeleri haset eder. Ama dünyanın bir ucunda birisi, efendime söyleyeyim, ondan daha ilimliymiş, daha zekalıymış, daha iyi tüccarmış, bu ona haset etmez. Önemli olan kendi etrafındaki aynı maksada doğru, aynı maksatta kendisinden... Efendim bazı payları alacağından korktuk siyaset eder. Şimdi bu beş. Altıncı ise dostlar riyaset sevgisi. Bu adam ise dostlar bunun hasedi acayiptir. Bu adam dostlar bunun bir maksadı yoktur. Bunun tek maksadı dostlar yeryüzünde o alanda tek kişi olmak. Tek kişi olmak. Fenerbahçe Türkiye'de bu alanda bu sahada bir tek ben varım. Başka birisini duyduğu zaman onun ölümünü temenni eder. Tek muhaddis benim. Tek fakih benim. Tek zengin benim. Tek alim, tek müftü benim. Birisini duyduğu zaman velem ki kendi sokağında, kendi mahallesinde, kendi şehrinde olmasın, onun yok olmasını temenni eder. Ve onu haset eder, başlar kıymetini etmeye. Onun kadrini düşürmek ister. Buna riyaset hastalığıdır. Ne yaptık dostlar? Altı tane aldık. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri cennetine ithal eylesin. Birincisi neydi? Buz, bu, bu, Boğuz. nefret. İkincisi? Tağzuz. Üçüncüsü? Kibir. Dördüncüsü? Ağazur. Beşincisi? Rüyaset Maksatların rüyaset. elden çıkmasından korkmak. Altıncısı ise? Rüyaset. Yedincisi ve sonuncusu. Bu da dostlar nefsin pisliği. Harici hiçbir sebep yok bu adamda. Adamın içi pis. Adamın içi pis. Herhangi bir Müslümanın bir iyiliğe kavuştuğunu duyuyor. Adam hiç alakası yok. Adam tahammül edemiyor. Kimseyi tahammül edemiyor. Kimse ondan iyi olamayacak. Adam hiçbir dahili bir sebep yok. Adam pis. En zoru bu. Allah buna hidayet versin. Bu zor. Şimdi bir e, Suudlu Şeyh Muhammed Arifi bir hikaye anlatır bununla ilgili. Der ki bu son kişiyi tarif etmek için, daha iyi anlaşılması için bir hikaye anlatır. Der ki şeyh has, hasip biri yani hasetçiliğiyle tanınmış olan birisiyle miskin biri yolculuğa çıkarlar. Hırsızın biri silahla bunları durdurur. Der ki, der ki bunlara haside, haset edene ve miskine Sizler mallarınızı verin. Ne varsa verirler. Der ki sizi öldüreceğim. Ya derler yapma. Bak ne, neyimiz varsa verdik sana. Yok der öldüreceğim. Son isteğiniz arzunuz ne? Onu dile getirin siz. Tabi anlar ki ölecek bunlar. Miskin'e der. Sen ne istiyorsun son olarak? Der ki vallahi benim bir anam var. Müsaade et, telefon açayım anama. Helallık dileyin. Anama güzel laf söyleyeyim. Anamdır. Helalleşeyim onunla. Son konuşmam olsun. Hırsız şöyle bir bakar der ki güzel bir amel. Beğenir ama öleceksin. Haset edene gelir. Pis. Adam pis. pis, pis. Der ki sen der ne istiyorsun? Sakın der ona telefon var mı? Telefonu açmasın annesine. Adam o hayri bile haset ediyor ya. Pis adam. Allah bizi hasetin her türünden muhafaza eylesin. Evet dostlar. Evet. Evet. Şimdi dostlarım Değerli dostlar, ee, Allah sizlerden razı olsun kardeşlerim. Genelde haset dostlar, emsallar arasında, akranlar arasında, akrabalar ve çocuklar arasında, efendime söyleyeyim, vuku bulur. Haset genelde birbirlerini gören, aynı meclis, aynı hedefleri paylaşan insanlar arasında, efendime söyleyeyim, vuku bulur dostlar. Haset aralarında bağ bululan kinseler arasında ne olur? Çoğalır. Bir bakkal bir alimi haset etmez. Hayır bakkalı haset eder. Bir pazarcı berberi haset etmez. Pazarcıyı haset eder. Hollanda'da bu dersi verdim. Pazarcı bir arkadaş vardı. Abi dediğin gibi diyor. Geliyor adamı. Ondan diyor alıyor. Ben diyor. Niye bana gelmiyor? Evet böyle. E, e, şeyi e, alim avamı İşçiye haset etmez. Alim de alimi haset eder. Aynı sınıfta, yani. aynı sınıfta genelde bu olur. Evet. Çünkü aynı hedefi paylaşıyorlar. Değerli dostlar, kısacası haset çoğunlukla aynı dünyalık hedefleri, bakın altını çiziyorum. Dünyalık hedefleri paylaşan akranlarda görülür. Hedefleri ahiret endeksli olan akranlarda ise hasetsiz konusu olmaz. Burayı iyi dinleyin dostlar. Allah size razı olsun. Burayı iyi dinleyin dostlar. Kimlerden haset oluyormuş? Akranlarda. Hangi akranlarda? Mesela bir alim söz ve bir alimi efendim misal olarak verelim. Alim var. Alimin hedefi insanların kalplerinde taht kurmak. Şimdi insanların sayıları belirli mi belirsiz mi? İnsanların. Belirli insanlar sınırlıdır. Şu kadar insan vardır onun dışında yoktur. Şimdi bir insanın bir alime meyletmesi diğerine meyletmemesi manasına gelir. Doğru mu? Evet. Ha. Şimdi bunlar ne yapar? Birbirlerini haset ederler. Eğer bunların gayeleri kalplerde taht kurmak ise. Lakin eğer şahsiyetler insanların hedefleri ve gayeleri maksatları Dünyalık değilse, insanların kalplerinde taht kurmak değilse, riyaset değilse, başkanlık değilse, sadece Rahman'ın rızası rızasıysa, işte bu insanlar arasında haset olmaz. Çünkü Rahman'ın rızası çok geniştir. Bugün dostlar size şöyle bir misal vereyim. Bugün hiç hayatınızda gökyüzüne bakıp da aya bakıp da birbirine haset eden gördünüz mü? Aya herkes bakabiliyor, herkese yetiyor. Sema çok geniş, ama yeryüzünde 10 metre karelik toprak için insanlar birbirlerini öldürüyor, değil mi? Evet. Ha. Öyleyse bizim gayemiz ve hedefimiz şu yeryüzü ise, o zaman dostlar hasetten kendimizi kurtaramayız. Ama bizim gayemiz ve hedefimiz semada ise, yani Rahman'ın rızasını elde etmek ise o zaman Rahman'ın rızası herkese boldur ve geniştir herkese yeter ve artar dostlar İşte bu insanlar bu alimler bu şahsiyetler dostlar birbirlerini haset etmezler tam tersine birbirlerini severler birbirlerine saygı gösterirler birbirlerine ihtiram eder biz bu şahsiyetlere ne diyoruz dostlar Rabbani şahsiyetler diyoruz bugün Allah Azza ve Celle bazı insanlar yaratmıştır bu ümmette gençler bir i̇bn Baz vardı bir Hüseyin'in vardı, bir Albani vardı. İnanın bunlar Rahmanî şahs, bunlar Rabani şahsiyetlerdi. Bakın bu insanlara bunlar gibi alimler yok muydu ama Allah azze ve celle bunları seçti dostlar. Bütün kalpler bunlara meyilli. ve bunların hayatlarını yakından takip eden insanlar biliyor. Bu insanlar inan sadık insanlardı. Bu insanlar ancak ve ancak Rahman'ın rızasını gözetiyorlardı. O yüzden onlar parmakla işaret edilen gökteki yıldız kılındılar. Deli dostlar Mısırlı Şeyh Muhammed Hasan anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki Mina'dayız diyor. Mina'dayız. Gençlere anlatıyor. Terbiye olsun diye. Gençler diyor Mina'dayız diyor. O zaman üç dev bir arada. Üç dev. İbn-i Baz orada diyor. Elbeni orada diyor. Üteybir orada diyor. Üç dev orada. ilim talebeleri tabii. İlim talebe dediğimiz doktorlar, şeyhler, profesörler orada. Onlar ilim talebeleri. Anca onların talebeleri olmuyor. Şimdi diyor meclisin şeyhi diyor i̇bn Baz. İbn Baz'a soru yöneltiliyor. Hadis konusunda bir soru olduğu zaman diyor Şeyh Elbani'ye diyor yöneltiyor. Kendi cevap vermiyor bak. Diyor fıkhi bir mesele olduğu zaman diyor İbn Üseymîn rahimehullah'a diyor yöneltiyor. Akideye taalluk eden bir mesele olduğu zaman diyor kendisine diyor Kendisi cevaplıyordu. Namaz vakti geldi diyor. Biz hepimiz merak ediyoruz. Marak bizi sardı. Acaba imam kim olacak? Dünyanın imamları bunlar. Üçü bir arada. Acaba namazı kim kıldıracak bize? Baktık ki diyor işte alimlerin mütevazisine bakın. Rahman'ın rızasını gözeten alimlere bakın dostlar. Şeyh Elbani el dedi ki diyor i̇bn Baza Bazaya Şeyh sen geç. Dedi ki hayır olmaz. Dedi ki hayır sen şeyhimizsin. Sen bu imam ol. Bakın alimler arasındaki Vütabazlere bakın. İbn Baz orada işte cümleleri sonra cümleyi sonra eldeyen bir söz söylüyor. Diyor ki Kur'an'da ey Şeyh el diyor Ya be Abdurrahman. Kur'an'da biz biriz ama Allah Resulü Sünnetinde sen hepimizden üstünsün. Geç diyorsan bizim imamımız ol. Bunu gördük diyor. Albani diyor Latife olsun diye diyor döndü diyor. Dedi ki diyor ey Şeyh dedi diyor. Allah Resulü'nün namazını mı size kıldırayım yoksa biraz suratli mi kıldırayım dedi diyor. Dedi ki, ya şeyh. İbn-i Bas söylüyor, dünyanın müftüsü, Ey şeyh bize Allah Resulü'nün namazını öğret dedi diyor. Bize Allah Resulü'nün namazını öğret. Bize onun sünnetini öğret dedi diyor. İşte Rabbani şahsiyetler böyleydi dostlar. Rabbani alimler böyleydi dostlar. Ama ne yazık ki bu insanları göremiyoruz bir daha. Bu bizi üzüyor. Allah, Allah Azze ve Celle dostlar, Bizlere bu ümmette böyle alimler yaratsın. Amin. Evet işte bu tür şahsiyetlerde dostlar haset yoktu. İbn Baz diyor, al ile karşılaştığında diyor ki vallahi diyor karşımda İmam Bukhari görür gibiyim diyor kendisi alma. İmam Bukhari görür gibi oluyorum diyor. Alimler böyleydi dostlar. Alimler Rabbani şahsiyetler böyleydi. Ama bugün birçok hocamıza bakıyoruz, birçok davetçiye bakıyoruz dostlar. On kişiyi paylaşamıyoruz. Birbirleriyle Birbirleriyle uğraşıyorlar. Neden? Niye bunlar birbirleri hakkında gıybet ediyorlar dostlar? Rahman'ın rızası gözetilmiyor. Vallahi sadece ve sadece Rahman'ın rızası gözetilseydi dostlar hiçbir gıybet duyamazdınız. Özellikle davetçiler arasında duyamazdınız. Ama maalesef adeta bazı kardeşlerimiz rank peşine düşmüşler. Bazı hocalarımız ramp peşine düşmüşler. Benim olsun benim olsun. Biri ondan kaydığı zaman bunu tahammül edemiyor. Başlıyor gıybeti basıyor. Bu çok acı bir şey. Biz Elbaniler görmek istiyoruz. Biz Hüseyminler görmek istiyoruz. Biz Elbaniler. Biz diğer şeyhleri görmek istiyoruz. Böyle insanlar ya Rabbi bizleri bu tür alimlerin yolunda giden... Şahsiyetlerden eyle. Ya Rabbi bizleri mahrum eyleme. Bizlere Elbani ve Elbel'de daha hayırlı. Ve diğer alimlerden daha hayırlı. Alimleri bizlere ikram buyur Ya Rabbi. Amin. Evet dostlar. Anlaşılmıştır ki dostlar. Haset ancak hepsine yetmeyecek bir hedefe üşüşmekten ileri gelir. Ancak bu şahıslar birbirlerini haset ederler. Evet eğer değerli dostum sen basiretliysen cenneti murat ediyorsan Rabbin rızasına nail olmak istiyorsan nefsin için şefkatli isen öyle bir nimet aramalısın ki o nimetten dolayı hiç kimse ile çekişme ve o nimetin hiçbir zaman yok olması söz konusu olmasın. Bu nimet dünyada ancak Allah'ın marifetine, sıfat ve fiillerinin marifetine, gökler ve yerin melekutunun acayiplerinde bulunmaktadır. Rabbin rızasını gözet. Rabbin rızasını gözet. Rahmanın rızası geniştir. Sana da yeter, bana da yeter. Allah'ın cenneti çok geniştir. Sana da yeter, bana da yeter. Ahiret endekçiliği. Düşündüğün zaman bu hasetten dostlar kurtuluyorsun. Allah bizleri hasetten korusun. Evet. Şimdi gelelim, güzel anlattık da, hasedi kalpten nasıl sökeceğiz? Çok evet. Haset nasıl gidecek? Evet dostlar. Haset değerli dostlarım, Allah bizleri bunda başarılı kılsın. İnşallah. Haset, kalplerin en büyük hastalıklarındandır değerli dostlar. Kalplerin hastalıkları ise ancak temennime mi gider? Bir sohbettin demekle mi gider? Hayır. İlim ve amelle tedavi edilir. İlim ve amel şart. Kalbi hastalıklarda ilim ve amel dostlar şart. <gülüyor> Haset hastalığı için faydalı ilim ancak şudur dostlar. Bir, neyi bilmemiz gerekir? Hasedin bizlerden uzaklaşması için, kalbimizden çıkması için neleri bilmemiz gerekir? Bunları madde madde zikredeceğim dostlar. Hasedin senin için, hasedin senin için ahirette ve dünyada zararlı olduğunu. Öteki haset ettiğin kişiye ise ne ahirette ne de dünyada zararlı olmadığını bilmendir. Yani haset ettiğin kişiye zarar dokunmayacak. Ne ahirette ne dünyada. Tam tersine. Dünyada kendini helak edeceksin. Ahirette de onu kazanmış olanlardan kılacaksın. Sen o fiilinle. Bu bir. Hatta kendisine haset edilen adam hem ahirette hem de dünyada ne olacak? Kendisine karşı gidilen hasetten fayda görecek. Önce bunu bileceğiz. Bunu kafamıza iyice bir yere yerleştirelim dostlar. Sen hasedin yüzünden Allah'ın kazasına ve kaserine kaderine küsmüş olursun. Değerli dostum bunu bil. Allah bir kardeşine ilim verdi. Bir kardeşine mal verdi. Bir kardeşine mevki ve rütbe verdi dostlar. Eğer dersen niye onda var bende yok onda bende olmayacaksa onda olmasın veya onda olmasın. Eğer bunu dersen bil ki dostlar sen Allah'ın kaderine ve e, kazasına ne yapmış oluyorsun? Razı gelmemiş oluyorsun. Bu ise senin imanına, imanında bir haleldir. Senin akidende bir zarardır bu. Senin tevhidinde bir zarardır bu. Senin teslimiyetin nakıstır. Bunu bil. Bunu bil dostum. Evet. Din hususunda bu dostlar sana cinayet olarak yeter ve artardı. Bunu bil. Allah'ın kaderine küsmüşün sen. Allah'ın kaderini taksimatını beğenmiyorsun. Bu musibettir dostlar. Sen dünyada şimdi gelelim dünyadaki zararına sen dünyada hasedinden dolayı dostlar elem duyar ve durmadan üzüntü içerisinde kalacaksın. Eğer bunu iman etmeyen insanlara söylüyoruz. Haset edip de iman etmeyen insanlara. Eğer sen ölümden sonra dirilmeye ve hesap vermeye inanmıyorsan hiç olmazsa akıllılığın gere gereği olarak yani eğer aklın varsa hasetten sakınmalısın. Çünkü hasette kalbin elemi ve hoşnutsuzluğu vardır ve bununla beraber de hiçbir fayda yoktur. Ya insan kendisine acım acımalı. Haset kime ne kazandırmıştı ki? bize bir şey kazandırsın. Haset insanı yiyip yiyip bitirir. Virüs gibidir dostlar. Helak eder. Adama hasta yapar haset. Ne yemesinden zevk alır, ne içmesinden zevk alır. Ailesinin yanında oturur. Hiçbir şeyden zevk almaz. Helak eder haset insanı. Evet. Dostlar. Bir insan haset ettiği zaman inanın iblisi sevindirir. Şeytanı sevindirir. Neden? Çünkü iblis Neyi biliyor dostlar? Eğer sen birini haset etmeyip gıpta edersen, ecirde ona ortak olacaksın. Haset bunu kaldıramaz. O yüzden haset etmen için elinden geleni yapar. Şunu bil ki dostum şunu bil ki, eğer kardeşine haset değil de gıpta edersen, ya Rabbi ona verdiğini bana da ver dersen, ecirde ona denksin. Bu karlı ticareti göz önünde bulundur. Ona denksin. Öyleyse idealin yüksek olsun kardeşler. Bide yüksek olsun. Ben diyorum ki ya Rabbi. Ahmet İbni Hanbel'in ilmi bende olsaydı ya Rabbi. Samimi et kendini. Ya Rabbi ben de böyle yapardım. Ahmet İbni Hanbel'e denksin. Bizim buraya ihtiyacımız var dostlar. Ya Rabbi. İmam Şafii böyleydi. O böyleydi. İmam Malik böyleydi. Abdullah İbni Mubarak böyleydi. Ona verdiğin nimetleri de ya Rabbi bana verseydin ben de aynısını yapardım ecirde denksin. ideali yüksek olsun değerli Müslüman. Oturduğu yerde cennete gidersin Allah'ın izniyle. Şeytan bunu istemiyor işte. Şeytan bunu engellemek istiyor. Buna tahammül edemiyor şeytan. O yüzden seni hasede zorluyor. Evet dostlar. Öyleyse biz Kardeşlerimizi haset değil gıpta edeceğiz. Zidenli gıpta ettiğimiz kişiler de üstün olsun. Ben size buradan söyleyeyim. Karlı ticaret edin. Sakın da beni gıpta etmeyin. Bende bir şey yok. Ben de <gülüyor> ha böyle hakikaten imam Ahmet olsun. İmam Şafii olsun. İmam Malik Abdullah İbni Mübarek Hasan el-Basri olsun. Amil şahsiyetler olsun. Hasan el-Basri dedim aklıma geldi dostlar. Hasan el-Basri denir ki kendisine 120 sahabe kendisi hakkında 120.000 sahabe gördüğü söylenir. Tabi'inin büyüklerindendir. Ayşe anamız der. Bakın. Allah Resulü'nün hem dünyada hem de cennette eşi. Ayşe anamız der ki: "Onu gördüğümüzde bizi Allah'ı hatırlatıyor. Tabi'in hakkında söylüyor. Onu gördüğümüzde o bizi Allah'ı hatırlatıyor ve onun kelamı da nebi'lerin kelamına benziyor." Ve Hasan el-Basri bir hutbe irat ettiği zaman bütün meclis gözyaşlarına boğulmuş. Bunu bir köle biliyor ve imama geliyor. De ki ey imam, ey imam, şu efendilere söyle de bizi azat etsinler. Sen hutbe irat etsen, edersen insanlar coşar, bizi azat ederler. <gülüyor> i̇mam tamam diyor, söz veriyor. Aradan baya bir zaman geçiyor, imam yok. Derken uzun bir zaman sonra Hasan el Basri rahmetullah çıkıyor minbere. Öyle bir hutbe irat ediyor ki, Kölesi olanların hepsi köleleri azat ediyorlar. Kölesi olmayan da gidiyor köle, köle pazarına, çarşısına köle satın alıyor mu azat ediyor. Bu kadar etkilemiş insanlara. Daha sonra ise dostlar, daha sonra ise bu köle geliyor imama. Ey imam diyor. Bana söz vermiştin, niye geciktin? Diyor ki, benim kölem yoktu diyor. Biraz rızık elde etmek zorunda kaldım. Rızık elde ettim, köle satın aldım o köleyi Allah için diyor. Azat. azat ettim ve ondan sonra hutbeye çıktım diyor. İşte o insanlara o, o insanların sözlerine adeta Allah ruh kazandırmış. 1400 sene sonra dahi o şahsiyetlerin sözleri ve halleri bizi etkiliyor dostlar. Neden? Çünkü onlar amin şahsiyetlerdi. İşte ya Rabbi biz de diyelim ki ya Rabbi Hasan el Basri gıpta ediyoruz ya Rabbi. İdeallerimiz yüksek olsun değerli dostlar. Karlı bir kazançtır dostlar, karlı bir kazançtır. Ben bugün bunu niye anlatıyorum dostlar? Bakın dünya hayatı kısa. Vallahi dünya hayatı kısa. Aramızdaki en yaşlı olanlara sorun, deyin ki nasıl geçti bir elli sene altmış sene. Size diyecek ki vallahi nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Hay, dünya hayatı kısa ve bir o kadar da suratlı geçiyor. Kısa ve suratlı geçiyor. Böyle bir yapısı var dünya hayatının ve Uzun olan ve ebedi olan, sonsuz olan bir ahirete yatırım tarlası olmuş oluyor. Çok şey yapmamız gerekir bu dünya hayatında. İlmimiz yetersiz, amelimiz yetersiz, imkanlarımız yetersiz. Ama çok kazanç elde etmemiz gerekir. Allah hamdolsun ki bize böyle bir kapı Allah nasip etti. O zaman biz büyükleri, faziletleri Ya Rabbi gıpte ediyoruz. Ve dostlar bir müjde daha... Şeytan bunu da istemiyor dostlar. Bakın bir bedevi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hutbe okurken yanına sokuluyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman ko ko kopacak diyor. Allah Resulü diyor ki kıyamet için sen ne hazırladın. Diyor ki kıyamet için diyor ya Resulullah çok namaz, çok oruç hazırlamış değilim. Ancak diyor ben Allah'ı ve onun Resulünü seviyorum. Allah Resulü de şöyle buyuruyor. Bahad-ı Bukhari'de müslimde geçiyor. Diyor ki sen sevdiğinle berabersin. Şeytan bunu engellemek istiyor. Enes İbn Malik radıyallahu anh şu sözleri söylüyor dostlar diyor ki Müslümanlar iman edenler Müslüman olduktan beri o gün sevindikleri kadar hiçbir zaman sevmiş değillerdi diyor. O sözü duydular ya Allah Resulü'nden. Demek ki biz onu sevmekle cennette onla, onunla birlikte olacağız. İşte öyleyse salihleri sevin dostlar. Allah'ın veli kullarını sevin. Mücahidleri sevin. Salih insanları sevin. Onları gıpte edin dostlar. Gıpte edin. Onlarla aynı sevabı paylaşın. Ahirette de onlarla bir olun dostlar. Karlı bir ticaret için ben bugün geldim. Ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Tabii kendimi de düşünüyorum. Çünkü siz buna kulak verirseniz ben daha karlı çıkacağım. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Ama birileri var ki benden daha karlı çıkacak. Onlar da sizlersiniz. Çünkü beni buraya davet eden sizlersiniz. Ben duvara konuşacak değildim. Burayı dolduran da sizlersiniz. O yüzden Rabbimden temennim sizleri ve beni inşallah cennette kardeş eylesin. Amin. Bizleri salihlerden eylesin. Ecillerimizi inşallah hasanatlarımızı sahili olmayan deniz gibi kılsın inşallah. Amin. Evet. Enas radıyallahu anh yine der, der ki biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı Ebu Bekir'i ve Ömer'i sever. Fakat onların amel gibi amel edemeyiz. Ümit ederiz ki onlarla birlikte olalım. Neyle? Sevgiyle birlikte. Onları sevmekle. Ebu Musa şöyle demiştir. Ben, kişi namaz kılanları seven, fakat kendisi namaz kılmayan. Yani burada nafile namaz kastediyor. Namaz kılmayı yani gece namazını seviyor ama kendisi kılamıyor. Oruçluları seviyor fakat kendisi oruç tutamıyor, tutamaz, tutmaz diyerek birkaç kişi saydım diyor. Allah Resulü'nü Allah Resulü dedi ki diyor cevap olarak o sevdiği ile beraberdir. Oruç tutamıyorsan oruçları haset etme. Kıvda et. Onlarla ecir berabersin. Cennette de birliktesin. Allah Allah. Gece namazı kılamıyorsan gece namazı kılamıyorsan gece namazı kılanı gece namazı kıldığından dolayı haset etme. Kıvda et. Onu sen cennette berabersin. Ecirde de ortaksın inşallah. Biznillah. Evet dostlar. O sevdiğiyle beraberdir diyor. Biz de ya Rabbi bütün salihleri seviyoruz. Bütün ulemeyi seviyoruz. Bütün salih ve evliya kulları seviyoruz. Ya Rabbi bütün müminleri seviyoruz. Bütün la ilahe illallah diyenleri seviyoruz. Ali radıyallahu anh çok güzel bir sözü var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki أَعْلَمُ النَّاسُ بِاللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ بِاللَّهِ أَشَدُّهُمْ تَعْظِيمًا اَهْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ Diyor ki Allah'a en fazla tazim eden, hürmet gösteren, Allah'a, Allah'ı en fazla bilen, en fazla tanıyan diyor. La ilahe illallah ehline diyor. En fazla tazim gösteren, onları öven, onlara saygı gösterendir diyor. Öyleyse ya Rabbi biz bütün müminleri seviyoruz. Senin rızan için seviyoruz. Evet. Şimdi bu faydalı bilgi bunu bilelim. Neyi bilecektik dostlar? Bir haset edersek. Bu bizi yakacak, bu bizi yakacak. Biz huzursuz olacağız. Bu bizi çürütecek. Ve toplum, İslam toplumunu zedeleyecek. İki, şeytan gıpta etmemizi ne yapıyor? Engelliyor, hasetle. Neden? Çünkü gıpta edersek ecirde ona denk olacağız. Ve onu seversek, çünkü gıpta ettiğini seveceksin. Haset ettiğini sevmezsin. Gıpte edip seversek, hem cennette onunla birlikte olacaksın, ecirde de bir olacaksın. Şeytan bunu istemiyor. Bunu bilmen dostlar, ondan sonra gelelim faydalı amel. Şimdi ilmini aldık. Faydalı amele gelelim. Peki, hasedi nasıl bertaraf edebiliriz? Faydalı amel. Dostlar, hasede hükmedeceksin. Nasıl? Eğer, senin içinden, senin nefsin kötü söz ve kötü amel işlemek istiyorsa yani hasede seni sevk ediyorsa sen nefsinin aksini yapacaksın. Bu nefse ağır gelir. Ama Allah'ın kolaylaştırdığı kişiler için bu kolaylaşacaktır inşallah. Çünkü dostlar tedavinin en kalitelisi neyi gerekli kılar? Acı bir ilacı gerekli kılar. Nefsine muhalefet edeceksin. Nefsin onu yer, yerdirmeni sana telkin ediyorsa sen onu öveceksin. Ve kardeşine dostlar eee Haset ettiğin kişiye kendini zorla hediye vermeye. Ona güzel şeyler söylemeye hediye vermeye. Çünkü düşünün. Eğer falan kişi falan kişi haset ediyorsa kendi nefsini zorlayacak. Diyecek al kardeşim sana Allah rızası için hediye veriyorum. Haset ettiği kişi bunu görecek ona sarılacak. Allah razı olsun kardeşim diyecek. İnanın onun bu fiili onun kalbine su serpecektir. Aa, haset ediyorum ama adam bak ne güzel. Kendinizi buna zorlayın. Daha sonra dostlar... Onu övün. Ona karşı mütevazi olun. Haset ettiğiniz kişiyi övün. Ona karşı ne yapın? Mütevazi olayın. Kendinizi, nefsinizi buna zorlayın dostlar. Kendinizi, nefsinizi buna zorlayın. Öyleyse dostlar ameli açıdan ne yapacağız? Ve şeytanın vesveselerine kulak vermeyin. Şeytan diyecek ki Yap, böyle yaparsan bu daha fazla azar. İnan öyle değil. Kalp taşıyor. Çünkü haseti sen üretiyorsun. Sen işliyorsun o hasedi. O kardeşin değil ya o adam ilimle uğraşıyor, ticaretle uğraşıyor. Allah veriyor ona. Sen haset etmekle bir şey elde etmiyorsun zarardan başka. Git o kardeşine bir hediye ver. Nefsini buna zorla alıştır. O zaman bakacaksın ki o zengin kardeşinden, o ilim sahibi kardeşinden sana gülücükler göreceksin. Onu, Onun seni sevdiğini göreceksin. Bu sefer senin kulağına başka bir meclisten biliyorsun bugünlerde hepimizin kulakları uzun. Ne söylenirse Türkiye'nin bize ulaşıyor bunu da duyacaksın. Ya diyecek, ne, Allah razı olsun, ne güzel kardeşmiş bana vurdu, sen bunu duyduğun zaman, haset ettiğin kişide, dostlar, hasetten hiçbir şey kalmayacak. İnanın buna kalmayacak. Namaz evet. sahtı yanında durun, namaz sahtı yanında durun. Birleştirin. Bunlar hepsi sebeptir. Lakin ben kısaca, kolay bir şekilde zikredim. Bunun, kalplerin birleşecek birçok hadis-i şerifler var. Onları da size bırakıyorum inşallah. Ve, son olarak da dostlar, Kardeşinin sana haset ettiğini biliyorsan, şimdi o da var ya sen elim sahibisin veya amel sahibisin veya davetçisin ve bir baktın ki yahut da tacirsin, başarılısın, kardeşin seni haset ediyor. Sen bunun farkındasın, uyandın. Bakıyorsun yüzüne Dedik dedikodular sana, dedik ki kulaklar büyük bazen, özellikle bugünlerde ulaşıyor. Adam belli ki sana haset ediyor. Ne yapacaksın kardeşim? Allah için ne yapacaksın? Onun kardeşi, o kardeşinin yanında Allah Allah rızası için nimeti izhar etme. Kardeş, bu ayda maşallah bin hadis ezberledim. Adam helak edersin dur, yapma bunu. Veya kardeş, bir 2000 ada diktik. Allah hamdolsun. Ya adama yapma, adam tavil edemiyor, adamı iyice çatlatacaksın sen. Pazarda güzel bir kar yaptık. İnşallah başka bir şehirde de başlıyoruz. Yapma, nimeti izhar etme. Biliyorsa kardeşinin haset ettiğini ona hediye ver. Kardeşine hediye ver. Baktın ki haset ediyor. Ona hediye ver sana karşı yumuşayacaktır. Diyecek ki ya ben bu adam haset ediyorum gibi. Haset ediyorum ama gül gibi adam ya. Allah razı olsun hoş bir adam. Bunu yap. Haset ettiğini kardeşinin biliyorsan onu öv. Onu öv. Baktın ki kardeşin seni haset ediyor. Onun kulağı da büyüktür. Merak etmesen burada konuş oraya ulaşacaktır o. De ki ya o kardeşlere Allah razı olsun. Çok seviyorum. Çok bence hüsnü zam besliyorum. Çok muhdis güzel bir kardeşimiz. Kulağına gittiği zaman o haset ondan da kaybolacaktır. İnşallah. Değerli dostlarım e, ben bugün inşallah benim niyetim kısa zamanda uzun mesafeler kat etmeyi kat etmenin yolunu sizlerle paylaşmaktı. Rabbimden temenniyim beni bunda muvaffak kılmasıdır. Rabbimden temenniyim sizlere de hüsnü <gülüyor> Hüsnü dinle, güzel dinlemekle inşallah bir şeyler istifade edip buradan sizleri e, efendime söyleyeyim evlerinize kadar sağ salim götürmesidir. Eğer hata söylediysem yanlış söylediysem ki hocalarım burada abilerim burada benim Allah izin verirse e, beni ikaz edebilirsiniz düzeltebilirsiniz ama bunu insan arasında yapmayın. Bu insan <gülüyor> arasında yapmayın. Orada bir sürü oda gördüm orada. Bana deyin ki e, e gelsin. Ama bunu insanlar arasında yapma, bağırma, gelsene, sen de. Yok, beni şöyle kimse görmeden çekdi ki, bak kardeş burada böyle yaptın, bunu yapma, Aldın lan seni öpeyim. Ama millet arasında bunu yapmayın, lütfen. Bir, bir biz insanız ya, Allahu Azza Ve Celle. Bakın, bizim hakkımızda ne diyor? Inna Hu Kane O, insanın temelini anlatıyor Allahu Azza Ve Celle? Cahildir ve zalimdir. İnsanın temeli budur. Şeyhül Üthaybin ki, Şeyhül Üthaybin rahimullah diyor, eğer kardeşinden sana bir yanlış hareket, sana zulmettiğini gördüğün zaman. İlk hatırladığım bu temel olsun diyor. اِنَّهُ كَيْنَا ظَلُومَاً جَهُولًا O zalimdir ve cahildir. Bunu öyle değerlendir. Öyle değerlendir ve hafifleyecektir inşallah. Allah bizleri birbirleri için Allah bizleri birbirlerini seven kendi rızası için seven Kullarından olmayı nasip eylesin. Amin. Allah bir birbirini gıpta eden, hayırda yarışan kullarından eylesin. Amin. bihamdik <gülüyor> illa Allah sizden razı olsun diyor.